14 Haziran 2017 Bursa Arifane Dergahı Evet Bugünkü konumuzu Ölüm mevzunu işlemek hususuna ayırdık inşallah Ölümün şekli ölümden kastedilen nedir yaşananlar ölüm anında yaşananlar neler ölüm sonrası neyle karşılaşacak insan gibi bu konuları Özet mahiyetinde işleyeceğiz inşallah. Resulullah Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Lezzetleri, zevkleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın. Ölümü darlıkta düşünen rahatlar buyurmakta. Burada evet lezzetleri yok eden, zevkleri yok eden, ağız tadını bozan, ümitleri kıran ölümü çok anın. Ölümü darlıkta düşünen rahatlar buyuruyor. Yine konumuzla alakalı olması hasebiyle bir hadisi şerifi daha var. Ölmeden önce ölünüz buyurmakta. Şimdi bu ölümü hatırlamanın ölüm mevzusunu şöyle dile getirelim. Doğum gayb aleminde mevcut olan ayağını sabite terkibinin vakti geldiğinde şehadat aleminde zuhura gelerek seyrini sürdürmeye başlamasıdır. Doğum hadisesi. Doğum Allah'ın tekvin sıfatına mazhar kıldığı kadında hay isminin zuhuruyla açığa çıkar. allah Teala kadınları tekvin sıfatına mazhar kılmıştır. Biliyorsunuz yaratma, vücuda getirme. Burada hay isminin orada zuhura çıkmasıyla birlikte doğum hadisesi gerçekleşmiş oluyor. Ölüm ise doğumun tam zıttı. Şehadet aleminde zuhur ederek ve kendisine takdir edilen süre miktarınca yaşayan ve ömrünü tamamlayan kimsenin şehadet aleminden gayb alemine tekrar geri döndürülmesidir. Hakikatte ölümü tatmakla birlikte ilk önce insanın duraklardan berzah alemi dediğimiz durağa geçişi vardır. Kişi ölümü tatmasıyla birlikte berzah alemine geçer hakikatte ama şehadet aleminde yaşayanlara göre o bir gayptir. Bilinmeyendir, görülmeyendir. Ölüm hususunda Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ayetlerde de mesela mevt diye geçer. Mevt. Zahiren ölümü mevt diye nitelemiştir Kur'an-ı Kerim. Batinen ise yakin diye geçmektedir. Hani ayette belirtilmekte yakin gelene kadar Rabbine ibadet et diye. Burada batinen de yakin diye nitelenmektedir. Zahir ehli zahir ehli yani işin hakikatine vakıf olmayan derinliğine vakıf olmayan kişi mevt ile ölümü tadar ve berzaha geçer ama işin hakikatine vakıf olan ölümün hakikatinin ne olduğunu bilen, idrak eden ilmen bu hususları araştıran, öğrenen, kulluğunun layıkıyla yerine getiren Allah'ı bilen kişi ise batın ehli ise hem Mevt ile yani bedenen, mevt olmuş olmakla birlikte bir de e, ikan halinde dünyadan ayrılır. Yani yakîn evde etmiş olur. İkan halinde. Buna da işte ikan görmek haliyle ayrılmış olur. Ölüm hususunda dünya hayatına insan geldiği zaman dünya hayatında daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik. İnsanın e, bu et kemikten oluşan bedene, bu ruhun e, girişiyle birlikte bu bedenin bir takım bedensel yönden bir takım özelliklerimiz var. Unsuri özelliklerimiz var. Daha sonra kişinin dünya hayatına gelişiyle birlikte işte e, ailevi faktörler, yetiştiriliş tarzı, şartlanmalar, gelenek, görenek, örf, adet gibi donanım ile kişi kişi bir takım donanım ile bir hale gelir. Bu donanıma sağlayan faktörler aslında eğer hakikate yönelik bir şeyleri öğrenmesine hakikate yönelik bir şeyleri öğrenmeye yönelik bir çalışması, çabası, gayreti yoksa bu donanım tamamen kişiyi perdeler şartlanmışlıkları, işte ailesinin yetiştirdiği usul, şart, eğitim, aldığı eğitim vesaire, bunlar tamamen kişiyi perdelemiş olur. Bu perdelenmişlik hali içerisinde ölümü tadan kişi yine perdeli bir vaziyette de çoğu hakikatleri idrak edemeden işte berze halime de intikal etmiş olur. Bu insanların bu perdeli vaziyette olan insanların Ölüme karşı bakışı daha farklıdır. Bir takım korkuları vardır. Endişeleri vardır. Şimdi daha önce sohbetimizin başında dile getirdiğimiz hadisi şerifte ölmeden önce ölün buyurduğu Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifinde belirttiği hakikati açalım. Biz bu dünya hayatında yaşarken sadece bu et kemikten oluşan bedenimizin ruhumuza giydirilmiş olan bir elbise olduğu hakikatini idrak edebilirsek bu dünya hayatında bu şehadet alemi dediğimiz alemde yaşarken ruhumuza giydirilmiş olan bir elbise hükmünde olduğunu idrak edersek o zaman biz kendimizi bu bedenden sadece bu bedenden mevcut gibi görmeyiz. İşin hakikatine vakıf olmuş oluruz. Eğer bunu göremezsek, idrak edemezsek o zaman işte birçok insan maalesef kendisini bu dünya hayatında yaşarken işin hakikatine vakıf olmadığı için bunu ilmen İlmi hakikatlerini öğrenmediği için, Resulullah Efendimizin ölmeden önce ölünüz hadisi şerifinin manasını araştırmadığı için idrak edemediği için tamamen bu dünya hayatında bu et ve kemikten oluşmuş beden olarak kendisini görmekte, algılamakta ve yaşantısını bu şekilde düzenlemekte. İşte böyle bir insanın ölümü tadışı, hakikatleri idrak etmiş olan insanın ölümü tadışından çok daha farklı oluyor. Bu hususta yine ehlullah'tan birinin bir sözü var. Şöyle demiş. Bu dünyaya gelenler giderken ya canlarını ten eyleyip gittiler ya da tenlerini can eyleyip gittiler. Güzel bir söz söylenmiş. Mesela açalım bunu. Bu dünyaya gelenler giderken ya canlarını ten eyleyip gittiler. Bu zaruri ölüm. Yani hakikatlere vakıf olmadan gidenlerin halleri. Bunlar canlarını ten eleyip gittiler. Ya da diyor, tenlerini can eğleyip gittiler. İşte bu ölmeden önce ölümün ne demek olduğunu idrak edenler. Bunlar da tenlerini can eleyip gittiler. Bunlar için ölüm bir tadış. Aslında bizim dünya hayatımıza gelişimiz bir nevi gurbete düşmemizdir. Hakikatimizden, aslımızdan uzaklaşmamız. Biz bu dünya hayatında yaşarken işte ruhumuzun elbisesi konumunda olan vücudumuzun unsuri özellikleri ağır bastığından, nefsani bir takım özelliklerimiz ağır bastığından bu gaflet halinde bulunuyoruz. Hakikat itibariyle ruhumuzun cevheri, aslı olması itibariyle düşündüğümüzde biz bir e, gurbete düşmüş durumdayız bu dünya hayatında. Aslında bu dünya hayatında biz tekrar asıl vatanımızı idrak edip, asli vatanımızı idrak edip, onu bu dünya hayatında yaşarken de onun idrakine varmamız, ölmeden önce ölmek mevzusunu yaşamamız oluyor. İşte bunun için Ehlullah yine Mevlana Hazretleri ne demiştir ölüm hakkında? Şebi Arus, yani düğün günü. Gelin günü anlamında. Çünkü gurbette olanın vatanına dönme zamanı gelmiştir. Biz bu dünya hayatında gurbette bulunuyoruz hakikatimiz itibariyle. İşte o ölüm anı şebi aruz oluyor bu hakikati idrak edenler için. Yani düğün günü oluyor. Gurbetten asli vatana dönüş günüdür bir nevi. Bunu dile getirmek için öyle demiştir Mevlana Hazretleri de şebi aruz diye ölümüyle alakalı. tevhid ilmini bu manada tahsil edip de hakikate erenler ölü doğmuş olsalar bile dünya hayatına gelişte bir nevi hani gaflette oluyoruz ya ölü doğmuş olsalar bile benliklerinden kurtulup aslına rücu edip ölmeden evvel ölenlerden olmuş ve onların ölümleri bir nevi şebi avuz olmuş oluyor. Bu idrak edemeyenler için tabii ki ölümün tadışı daha farklı. Ölüm Allahu Teala Şimdi konuya Azrail Aleyhisselam'a getireceğiz. Mevzuya şuradan başlayalım. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmayı murat ettiğinde halk etmeyi bu dört büyük melek olarak bildiğiniz melekleri her birine sırasıyla seslendi. Dünya üzerinden toprak alıp bir avuç toprak alıp getirilmesini emretti. İşte sırasıyla Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam dünya üzerine geldiler. Her şeyin dedi ki bir ruhaniyeti vardır, bir canlılığı vardır. Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri bu gözle görmemiz gerektiğini bize bildirir. Hakikatte de böyledir zaten. Her şeyin bir canlılığı vardır. Dünyanın da bir ruhaniyeti, canlılığı vardır. Burada gelen meleklere işte Cebrail aleyhisselam geldiğinde dünya ruhaniyetiyle seslendi. Allah için benden toprak alma dedi. Allah'ın adını anınca Cebrail Aleyhisselam Allah adını andığı dolayısıyla alamadı. Bıraktı döndü. Allahu Teala diğer meleği gönderdi. İşte İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam sırasıyla geldiler. Aynı şeyleri dünya ruhaniyete onlara da söyledi. Allah için benden toprak alma dedi. Allah rızası için alma, yapma bunu. Böyle dedikleri için döndüler. Sonra Allahu Teala bu görevi Azrail Aleyhisselam'a verdi. Azrail Aleyhisselam'a da dünya ruhaniyet itibariyle aynı sözle seslendi. Allah için yapma dedi. Alma benden toprak. Ama Azrail Aleyhisselam dünyanın ruhaniyeti itibariyle söylediği bir sözü istitraç kabul etti. İstitraç kabul ederek hem niyet vermedi ve aldı toprağı. Yani yapılması gerekeni yaptı Azrail Aleyhisselam esas. Bunu yapması hâsbiyle Allahu Teala da o zaman dedi bu topraktan halk edeceğim Adem oğlu ve yarattığım bütün canlıların Ruhunu kabz etme görevini sana veriyorum dedi Azrail aleyhisselam. A. Bu görev Azrail aleyhisselama verildi. Canlı canlıların canlılığını sona erdirme, ölümü tadma, ölüm tadışını yaşatma görevini Azrail aleyhisselama vermiş oldu Allahu Teala. Azrail aleyhisselam ruhları kabz edeceği zaman kabz edeceği ruhun sahibinin Ameli cihetinden işleriyle alakalı tüm bilgiye sahiptir. Allahu Teala o bilgiyi de verir. Dolayısıyla her kimin ruhunu kabzedecekse Azrail Aleyhisselam kabzedeceği ruhun sahibinin ameline göre ona bir zuhuratta bulunur. Şekle bürünür, surete bürünür. Ruhu edilecek kişi güzel ameller işlemiş Salih kullardan ise Azrail Aleyhisselam da ona göre daha güzel, hoş, ürküt onun ruhunu kabz edeceği kişiyi ürkütmeyecek nitelikte bir surete bürünerek gelip karşısına dikilir. Eğer ki bu kişi Allah'ın rızasına muhalif ameller işlemişse o zaman Azrail Aleyhisselam korkunç bir surette onun korkacağı bir surete bürünerek gelir. Tüm mahlukat için ruhlarını kabzederken Azra Aleyhisselam'ın büründüğü bir suret vardır. Bazı ehlullah demiştir ki mesela bir kuşun e, ruhunu kabzedeceği zaman kartal, şahin, atmaca suretine girer Azra Aleyhisselam. Bir işte ceylanın, bir kuzunun ruhunu kabzedeceği zaman işte o ceylanı, kuzuyu parçalayan, parçalayan bir varlık suretinde gözükebilir. Böyle suretlere girebilir Yine ruhu kabz edilecek kişiye karşı azrail Aleyhisselam bazen kokuyla gelebilir. Yani bir surete bürünmez. Ruhu kabz olunacak kişi bir koku duyar. Ama bir güzel koku duyar amelini niteliğinde ama bir kötü koku duyar. Koku suretinde de bürünüp de gelebilir der. Ehlullah'tan bir kısmı. Koku olarak da gelebilir. Kabz olunacak, ruhu kabz olunacak kimseye. Azrail Aleyhisselam'a allah Teala öyle bir özellik vermiş ki ruhunu kabz edeceği varlığın karşısına geçtiğinde ona itiraz etme, ruhun itiraz etme ve Azrail Aleyhisselam'ın kucağına gelmeme şansı yok. Adeta şöyle düşünelim, bir demir tozlarının yakınına bir mıknatısı yaklaştırdığımızda nasıl ki demir tozları bulunduğu yerden fırlayarak o mıknatıza yapışır, işte ruhlar da Azrail aleyhisselamı gördüğü zaman onun bir e, Azrail aleyhisselamı bir çekiciliği var. Karşısına geçtiği ruhunu kabz edeceği kişinin karşısına geçtiği zaman ruh artık o bedenden sıyrılmaya başlar. Çünkü otomatik olarak Azrail aleyhisselama doğru gitmesi gerekiyor, seyretmesi gerekiyor. Öyle bir cazibe vermiş Allahu Teala Azrail aleyhisselama öyle bir güç vermiş, kuvvet vermiş. Kişi bu dünya hayatında ölümün ne olduğu hakikatini idrak edemediyse kendisini sadece bu bedenden var olmuş bir varlık olarak görüyorsa ruhunun hakikatini anlayamadı, idrak edemediyse bu sefer bu ölüm anınla karşılaşması neticesinde ruh bedenden ayrılmamak için adeta bedene tutunmak gayreti içerisine girer ama orada durma şansı yok, ruh muhakkak Azrail Aleyhisselam çekim kuvvetiyle onu çekecek. Kişi bu ruh kendisini beden hissinde bulunduğu için ayrılmamak için bir çaba sarf eder ve işte orada bir elem başlar, ızdırap başlar, acı başlar. Ruh ayrılmamak istiyor fakat ayrılmamak gibi bir şansı yok, ruh ayrılacak bedenden. Azrail Aleyhisselam'ın çekim kuvvetine girmiş artık o döneme girmiş. Kişi ruhunun tabi ayrılmasından da bir endişeye düşüyor. Onun işin hakikatini öğrenmemiş. Ölümün mahiyetinin ne olduğunu bilememiş. Yaşarken, dünya hayatındayken ölümün bir tadış olduğunu, her nefsin bu ölümü tatması gerektiği hakikatini öğrenmemiş. Dolayısıyla bir korkuya, bir endişeye girer. O ölüm anında. Azrail aleyhisselam bu ruhu çekiş kuvvetiyle birlikte ruhun adeta bedene nasıl ki bir Kediyi tutarsınız, çekmeye çalışırsınız, halıya tırnaklarını geçirir, kedi oradan ayrılmak istemezse, işte ruh da bir nevi tırnaklarını adeta, tabir caizse, geçirip de bedenden ayrılmak istememek hadisesinde öyle bir elem yaşar. Ama ayrılmama gibi bir şansı yok, ayrılacak. Bu hususta ehlullah'tan tabii ki bu konuda çok detaylı açıklamalar, izahatlar olmuştur. Mesela ruhun ölüm anı yaklaştığında, Kişinin ayak uçlarından karnına doğru göğsüne doğru bir toplanması bir çekilmesi hadisesi olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla ölüm anı yaklaşan insanda işte yavaş yavaş bedeninin ayaklarını uyuşması ya da hissedememesi ya da soğuması gibi bir hadiseler vuku bulabilir. Böyle bir hadise açığa çıkabilir. Ölüm anında perdeler kalkar. Bazı insanlara, bu tabi Allahu Teala'nın takdiri, ölümü tadacak insana Cenab-ı Allah ölüm anından bazen birkaç gün öncesinden gideceği berzah aleminin kapılarını açar. Kişi bazen birkaç gün öncesinden berzah alemiyle bağlantıya geçebilir, berzahtan bir takım hadiseler görebilir, berzahtaki bir takım varlıkları görebilir. Bu bazı insanlar için birkaç gün öncesinden olur. Bazı insanlar için öleceği gün olur. Bazı insanlar için ölümü tadacağı birkaç saat öncesinde olabilir. Kişiye göre değişir. Bu artık belki bu Allahu Teala'nın takdiri. Tabi bunun içerisinde kişinin ilminin bir faktörü var mıdır? Mizacı etkilerin bir faktörü var mıdır? Bunlar konuşulabilir, tartışılabilir, üzerinde detaylı konuşulabilir. Ama her kişi için bu farklılık arz edebilir. Peki bu berzah aleminin kapılarının açılmasının neticesi neler olur? Ölüm vakti yaklaştığında işte bu berzah kapıları açıldı kişiye açıldı dediğimiz hadisede bazen insan ölüm anından önce dedik ya birkaç gün öncesi olabilir bu hadise bir takım yakınlarını görebilir. Bakarız ölüm anı işte ölümü beklenen kişi hasta yatakta kendi kendine konuşur. Daha önce ölmüş annesi olur, babası olur, kardeşi olur, evladı olur. Onları ismini zikredebilir, arkadaşı olur. İsmini zikredebilir. Onları görüyormuş gibi sanki onlarla konuşuyormuş gibi bir konuşma geçebilir. Bunu, Bu durumu çoğu insan, bu hakikatten haberdar olmayan insan farklı farklı yorumlar. Bazen derler ki işte ya artık ölüm vakti geldi ya, karıştırıyor, bunamaya başladı ne dediğini bilmiyor. Halbuki onun o ölüm anını tadmaya başlayan, o berzak kapıları açılan insanın ayık olduğu kadar orada başında bulunan canlılar ayık değildir. Esas ayıklık haline o geçmiştir. Çünkü ölüm uykudur. Bu dünya hayatındaki yaşantımız aslında biz uykudayız. Daha önceki sohbetlerimizde dile getirdik ya, biz ölüm ile hakikatte uyanmaktayız. Uyandığımızda yine rüya yani biz şu an dünya hayatında rüya içerisindeki rüyadayız. Ölümle birlikte bu rüyadan uyanıyoruz. Berzah rüyasına geçiyoruz. O berzah alemi dediğimiz yani kabir alemi dediğimiz hayat da bir rüya alemi. O da bir rüyadır. Esas uyanış mahşer alanında dirilişle birlikte kalkışla birlikte geçtiğimiz uyanıştır. Ama şu dünya hayatında yaşayan bizlere göre Ölecek bir insan, ölüm, ölümü tadan bir insan, o tadıştaki insan bize göre bir uyanışa geçiyor. O ölümü tadan insan aslında bize göre, dünya hayatında yaşayan insanlara göre bir uyanışa geçmekte. Çünkü perdeler kalkıyor. Bu dünya hayatında insan her ne şekilde yaşarsa yaşasın, inançlı ya da inançsız, o ölümü tadacağı zaman berzah alemini görmeye başlayınca o perdelerin kalkışıyla işte diyor ki eyvah, evet bize anlatıldıkları gibi bir hakikat varmış ölümün ötesinde bir dünya varmış bu idrake eriyor bu perde açılmadan bu hakikati idrak etmeden kimsenin ruhu kabzedilmiyor bu idrake herkes o ölüm anında bu idrake varacak yani o uyanışa geçecek işte bu berzah alemini görmesiyle kişinin bir takım şeyleri kişileri görmesi konuşması ya da bakarsınız yakınlarınızdan belki gördüğünüz ölüm anına şahit olduğunuz insanlar olmuş olabilir. Bazen elini uzatıp boşluktan bir nesne aldığını, bir şey yediğine şahit oluruz. Bu ölüm anı yaklaşan kişinin. Hakikatte berzah aleminden artık oradan olan nasibini de almaya başlar kişi. Yemeye başlar. Bu hakikati bilmeyen insan tabii farklı farklı yorumlara girer. Ama o berzah kapıları açıldığında orayı da Müşahade ettiğinden görmeye başladığından oradan olan rızkını da almaya başlamıştır çünkü ara döneme girmiştir hem bu dünya hayatını şehadet alemini görmekte buradaki insanları görmekte hem açılan kapıdan berzah alemini görmekte yani gideceği alemi görmekte dolayısıyla iki alemin arasındadır buraya da şahit olur bazen bazen buradan kendini soyutlar tamamen öbür aleme verir oraya şahit olur başında konuştuğun zaman bir şey zikrettiğin zaman söz söylediğin zaman işitmediğini oralı olmadığını duymadığını seninle alakadar olmadığını görürsün ölecek insanın o anda kendini tamamen berzaha vermiştir gideceği aleme vermiştir bazen oradan döner tamamen şehadet alemine seninle aşır neşir olmaya başlar o aleme yüzünü çevirmiş olur gibi böyle bir hadise yaşanır işte o ölümü tadış ile birlikte Azrail aleyhisselamın ruhu artık son noktada kabzetişiyle işte o ruh öleder ehlullah göğüse gelir toplanır ondan sonra göğüsten boğazdan çekilir. Azrail aleyhisselam boğazdan çeker alır. İşte o alma anında eğer ki ölmeden önce ölebilenlerden olabilirsek bu ölümü tadışın muhakkak olduğunu hak olduğu idrakine varabilirsek burada bu ölümü daha bir e, rahat geçişi rahat yaşayabiliriz bu idrak bu şuur bizde bu dünya hayatında oluştuysa ama bu idrak bu şuur oluşmadıysa çıkmamak için ruhumuzu bırakmamak için ruh çünkü cesede aşıktır ruh bir nevi cesetten terk etmemek bırakmamak için elinden gelen ne varsa yapmaya gayret eder ama nafile hiçbir yolu yok azra Aleyhisselam onu çekim kuvvetine almış çeker alır Ruhun kabz birlikte Azrail Aleyhisselam yanında bulunan meleklere bu ruhu teslim eder. Görevli melekler alır bu ruhu. Anında olan olaylar bunlar artık yani an içerisinde. Biz orada ölünün başında bulunan yakınları feryat figan edebiliriz. Eyvah ne oldu işte gitti öldü vah tüh insanların geneli. Halbuki o ruhun kabzedilmesiyle edilmesiyle birlikte kendisinin Henüz daha o mekandayken kişi görür. Şimdi kişinin ruhun kabz edilmesiyle gördüğü bir şöyle bir manzara da var. İki tane kendisinden iki tane olduğu hissine kapılır. Bir ruh kendini hakikati itibariyle benim dediği ruh var kabz edilen bir de orada yatakta yatan cesedi var. Ruh bakar ben oradayım bakar ben buradayım nasıl oluyor bu iş. Kafası karışır ikileme girer benden iki tane bir orada yatan ben var bir burada ben olan sonra anlar ki ben dediği hakikatte ruh olan hali orası elbisesiymiş terk ettiği elbise cesedi insanlar bağırışıp çağrıştıkça işte orada ben ölmedim buradayım deme gayretine girse dahi kimseye sesini duyuramaz ruh, e, ölüm bir tadış dedik ya aslında bizim şu anki bilincimiz şuurumuz her ne halde ise aynı bilinç ve şuurla berze halimine geçiş yapmaktayız Sadece elbisemizi burada bırakıyoruz. Yani cesedimizden ayrılmış oluyoruz. Bütün bilincimiz, şuurumuz, bilgimiz hepsi aynı haliyle geçiş yapar. Dolayısıyla bir kesintiye uğrama hali yok. Yani bir ölümle birlikte bir kesinti olmuş, sonradan bir tekrar canlanma olmuş hadisesi yok. Aynen ruhumuzdaki bu bilinç ve şuur aynen devam etmekte. Bilinçte şuurda bir kesinti hali yok. Sadece bu olayları gözlemleriz, görürüz, yaşarız. İşte burada ruhun teslimiyle görevli meleklere, görevli melekler bu ruhu alıp göğün birinci katına çıkar. Bütün bu hadiseleri Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinden hareketle izah etmiş, detaylıca açmıştır ehlullah. Bunları bu konuları izah etmiştir. Bu hususta İmam Gazali Hazretlerinin de eseri var. Ölümün hakikatiyle, şekliyle anlatan İmam Şahrani Hazretlerinin de eseri var. Ölüm, kıyamet, ahiret diye. Oralardan da detaylı konuda detayına bilgi sahibi olmak isteyen kardeşlerimiz okuyabilirler. Bu ruh teslim edilen meleklerle birlikte birinci göğe çıkar. Birinci gökte göğün muhafızı konumundaki melekler sorar. Yanınızda getirdiğiniz Kimdir? Ruhu teslim alan getiren göle, melekler der ki işte falancadır. Falancanın ruhunu getirdik. Kendilerindeki kayıtlı deftere bakarlar. Eğer o kişinin e, ruhunun o gök katına çıkmasına izin ve ruhsat verilmiş ise evet derler. Elimizdeki kayıtlı defterde bu kişinin ruhunun ismi, bu kişinin ismi kayıtlı yazmakta, geçmekte. Buyurun geçebilir, izin verilmiştir denilir. Ve ilgili melekler bu ruhu alarak birinci kat gökten çıkarlar ikinci kat göğe. İkinci kat gökte aynı hadise vuku bulur. Tek tek böyle eğer bu ruh salihlerden ise Allah'ın rızası istikametinde ameller işlemiş ise ona bu göğün katlarında izin verilerek bu yedi kat göğü çıkarak ta ki sidretül münteha denilen kulların amellerinin erişebileceği en son nokta olan noktaya kadar gelir orada kendisine gideceği mekan gösterilir. O ruha. Yani o cennette verileceği mekan kendisine gösterilir ve tekrar cesedinin başına iade olunması emrolunur ve melekler tekrar o gök katlarından aşağı inerek bu tabi çok hızlı bir zamanda olan şey bu hadiseler. bize Çünkü artık onun zaman mevhumu değişti ruhun. Bize göre bu şehadet aleminde yaşayan kişiye göre değil onun zamanlığı yapımı. ve ruh bu şekilde gidip seyrini yapıp sivretül müntehaya kadar çıkıp tekrar cesedinin başına iade edilir. Gömülme anını bekleyinceye kadar cesedinin başında bulunmak üzere iade edilir. Eğer ki bu kişi salih kişilerden değilse birinci kat göğün kapısı çalındığında ilgili melekler bunun ismi geçişine izin yok. Onun ismi bizim elimizdeki listelerde yoktur yazılı değildir der ve birinci kat göğükten kişi geri çevrilir ruhu cesedinin başına geç denilir bekledenilir. kişinin ameline göre değişir bu ameli orta ayarlarda olan insan mesela ikinci kat göğe kadar üçüncü kat göğe kadar dördüncü kat göğe kadar çıkabilenler var daha fazlasına izin verilmeyenler ki böyledir yani ameline göre durumuna göre bu değişir kişi döndü ruhu, ruhu cesedinin başına Orada ağlaşmalarını feryat figan etmelerini görür başındaki sevenlerini, yakınlarını kendinin yıkanmasını görür teneşir tahtası denilir ya yatırılır kişi orada yıkanır güzelce abdest aldırılır ondan sonra kefenlenir bunların hepsini aslında o kişinin ruhu seyreder. Yani böyle bir hadiseyle başkoşa kaldığımız zamanlarda bu bilinç içerisinde olalım. Bir yakınımızı kaybetmiş olabiliriz, bir yakınımızın e, kefenlenme işine katılmış olabiliriz, yıkanma işine katılmış olabiliriz ki katılmanızı da tavsiye ederim. Yani muhakkak ve muhakkak böyle yakınınızın, çok yakınınız vefat etmezden önce bildiğiniz, tanıdığınız, duyduğunuz bir yakının mahallede birisi vefat etmiş duydunuz mesela bir yakınız var bir hukukunuz var bir komşuluğunuz var bir arkadaşlığınız var onun e, yıkanma işine katılmanızı tavsiye ederim yıkanın yıkanma işinde bulunun kefenlenme işinde bulunun ki oradan ibretler alın o hadiseyi seyredin yani orada o kişinin ruhunun da hazır olduğu idrakinde bilincinde olarak bulunun orada okurken işte e, kefenlerken Kişiye hayır duada bulunurken o kişiye söylediğiniz tüm söylemler, sözler o kişinin ruhu tarafından işitilmekte. Bunu bilin. Ona göre onunla hasbihal edebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Onun cevabını alamazsınız siz ama o sizin söylediğinizi harfiyen aynen duymaktadır. Bunu bilin. Ne söz söyleyecekseniz söyleyebilirsiniz. Hatta ona ki şöyle de diyebilirim. Onu yıkarken, kefenlerken başına gelecek hadiseyi anlatın endişe etme, panik yapma, seni işte kefenliyoruz, sen ölümü tattın, berzah alemine geçiyorsun. Şu an yanımızdasın, bizimle birliktesin. Mezarına defnedilinceye kadar bizimle birlikte cesedinin başında bulunacaksın. Mezarına defnedildiğin zaman da paniğe kapılma. Bundan sonra artık sen berzah alemindesin. Hesap kitap görülecek gibi onu ruhu itibariyle de bizim söylediklerimizi işittiğini bilerek bu şekilde telkinde de bulunulabilir. Bulunmanın da faydası olur inşallah. Bu şekilde de bulunmanızı tavsiye ederim. Benim babam yaşaydı, ben Benim babam evet. Cesedin tabii ki bir hallerinde değişme hali de vardır kişi. Ruhunu teslim ettiği anda şimdi orayı da anlatalım tabi. Kişinin ruhunu teslim ederken Allah'ın bazı e, salih kulları, Cenab-ı Allah meşakkat vermeyi murad etmemiştir okuluna, rahatça kabz edilebilir ruhu, salih olur salih kullardandır. Orada yani kurtulanlardandır ve meşakkatsiz bir şekilde fazla bir ızdırap çekmeden de ruhunu Allahu Teala kabzedebilir. edebilir. Veya hatta yine Allahu Teala okulu hakkında dünya hayatında temizlenmiş olarak gelmesini murad etmiştir. Dünya hayatındayken bu kulumu temizleyeyim, temiz olarak alayım ki berzah aleminde de bir takım sıkıntılara düçar olmasın. Berzah aleminde, yani o kabir alemi dediğimiz alemde sıkıntı çekmesin. Demiş olabilir. Dolayısıyla ölüm anında ona bir elem, sıkıntı verebilir. Yani ölüm anında sıkıntılı bir ölümü olan insanın gördüğümüz zaman, gözlemlediğimiz zaman şu kanıya varmayalım, şu hükmü koymayalım. Aa, bu sıkıntılı bir şekilde öldü. Bu o zaman e cehennemlik herhalde. Sakın ha böyle bir e kanıya varmayalım hüküm koymayalım. Çünkü Allahu Teala bu dünya hayatında temizleyerek kulunu almayı murat etmiş olabilir. Dolayısıyla ölüm anını çok meşakkatli geçittirebilir. Çünkü o kulun bir takım günahları vardır. Hepimizin günahı var. O günahlarını bu dünya hayatında terk etmeden önce Temizlemek ister kulunu. Dolayısıyla bu meşakati çektirebilir. Kul bu ölüm anında bir takım sıkıntı ve meşakat çekebilir, ızdırap çekebilir. İşte bu onun temizliğine delildir. Bir Müslümanın meşakati, ölüm anındaki meşakati, onu Allahu Teala'nın temizlemesini, murat etmesini delilidir yani ispatıdır. Ha bazı kulları da vardır ki Allah'ın, Allah'a asi yaşamıştır, asi bir kuldur. Ölümüne bakarsınız. Çok rahat bir şekilde ölü verir. Burada da sakın şu kanıya varmayalım. Yani bu nasıl oldu da böyle çok asi bir kuldu? İnkar eden mi kuldu? Rahat da öldü, hiç meşakkat çekmeden de öldü. İşte ona da Allah bu dünya hayatında meşakkat vermez ki. Meşakkatı ahirete bırakır. Onun çekeceği ahirettedir. Ona berzah aleminde, kabirde azap verecektir. Ondan sonra mahşer aleminde azap verecektir. Dolayısıyla dünya hayatında başını bile ağrıtmadan bu dünya hayatını geçirmesine sebep olmuş olabilir. Ahirette hesabını soracaktır çünkü. Böyle hadiseler de olur. Bu konuyu da e, aklımızda bulunduralım. Evet kişi kefenlendi. Cesedinin başında bütün sevenlerinin kendisini uğurlamaya gelenlerinin başında olduğunu görür. Herkesi görür. O görüş ile birlikte ta ki mezara kadar gider. Eğer ki işte bu ölen kişi dedi ki Azrail Aleyhisselam ruhu aldı hemen ilgili görebilir meleklere teslim etti o da yukarı arşa çıkarttı gök katlarına çıkarttı ve durumunu mertebesini gördü ya veya kötü insansa yine mertebesini gördü durumunu gördü. Eğer ki bu ölen kişi Allah'ın rahmetinden artık e, nasipleneceğini gördüyse müjdelenenlerdense salih kullardansa o zaman kendisini taşıyanlara defin işine götürmeye tabutunu taşıyanlara adeta nida eder seslenir ki nida eder ama bunu biz duymayız tabi kulaklarımızda perdeler olduğu için duymayız beni çabuk götürün yerime çabuk yerleştirin bana müjdelenen o mekanları görmek istiyorum bir an önce oraya kavuşmak istiyorum der eğer ki ölen kişi azaba düçar olacak kişi ise o zaman da beni götürmeyin, nereye götürüyorsunuz? Çünkü başına gelecekleri biliyor. Eyvah benim halime, beni götürmeyin, bekleyin diye hitapta bulunmuş. Feryat figan eder. İşte bu feryat figanı kabre konulduğu zaman da bu feryat figan devam eder. Bu feryat figanı hayvanlar işitir. Bu hususta yine Resulullah Efendimizin hadisi şerifi vardır. Kişinin kabre ilk konulduğunda, o sorgunun başlamasıyla birlikte eğer ki azaba uğrayacaksa işte onun azaptaki o feryat figanı var ya o ses o kabristan civarında bulunan hayvanat tarafından işitilirmiş bu ses. Ama biz biz onu işitmiyoruz. Bizim kulaklarımıza belki Allah'tan bir rahmet olarak bu sesi eğer işitmiş olsaydık halimiz nice olurdu. Kişi bu şekilde gider. Kabre konulur. Kabre konulmasıyla birlikte üzerine toprak atılmaya başlayınca işte o ruh hala dünya hayatında kendini o cesetten oluşmuş olarak görüyor ya o bilince ermedi ya kendi o ruh geçer cesedinin yanına kabre ve üzerine toprak atılıyor olduğunu görür kendi kendine korkuya kapılır boğulacağım ben burada diye nefes alamayacağım hissine kapılır. Halbuki zaten öldü. Ruhun nefes almama gibi bir problemi yok sorunu yok ama hala kendini o bedenden teşkil edilmiş olduğunu zannediyor ya ruh olduğu hakikatinin bilincine varamadığı için. Kabrine bu toprak atılıp da üstü kapatıldığında ondan sonra artık o ruhun görüş görüşü biter. Ona perde gelir. Artık işitiş başlar. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde de geçer. Artık mezardaki mefta, kabri başında kendisini defneden insanların kürekle toprak attığını işitir ve ayak sesleriyle artık oradan uzaklaştığını işitir. Bakın orada artık görüş yok. İşitiş var. Sadece işitme var. Çünkü ayak sesleriyle artık insanların gittiğini, başından çekildiğini, gittiğini. Hoca Efendi kalır. Dinimizde bir Halkın dediğimiz, telkin dediğimiz bir hadise vardır. Orada yani bundaki veriş, peki Murat şudur. Yani orada ölünün başında kalan hoca, işte ey falan oğlu falan, falan kızı falan, pardon özür dilerim, falan e, annesinin ismiyle zikredilir, falan e, e, kadının ismiyle zikredilerek oğlu falan veya kızı falan diyerek aklını başına topla der, Kelemi i getirir, işte Rabbin Allah, Peygamberin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kitabın Kur'an, dinin İslam diyerek bu bir nevi sorulacak sorunun cevabını hatırlatmadır. Yani bu hatırlatmadan Murat, böyle bir alimler, böyle bir adet çıkartmış. Eğer ki içerideki yani defnedilmiş olan kişinin Ameli salih ise zaten bu hatırlatmayı yapsınlar yapmasınlar hiç fark etmez. Zaten o o sorulara cevabını verecek. Eğer ki içerideki kişi salih amelli kişi değilse azap göreceklerdense istediği kadar o hatırlatma yapılsın. Veyahutta imanı sahih değilse, iman etmemişse istediği kadar o hatırlatma yapılsın. Orada o dili kalkıp da Rabbim Allah diyemeyecek. Çünkü Rabbi neyse onu söyleyecek. Eğer ilah olarak hanımını ilah edindiyse onu zikredecek parayı ilah edindiyse parayı zikredecek şanı şöhreti ilah edindiyse onu zikredecek veya her neyi ilah edindiyse o kişi yaşarken dünya hayatında o zaman Rabbim falanca diyecek işte filanca diyecek bu şekilde cevap verecek yani neyse kendi ilah tabii ki mak makamı neyse onu ilah edinecek bu şekilde işte kişinin kabre konulmasıyla birlikte ondan sonra berze alemindeki sorgu süreci başlar. Artık onun için bu dünya hayatı bitmiştir. Bu dünya hayatıyla bir bağlantısı da kalmamıştır. Şimdi kabirdeki hayata gelirsek kabir hayatı da sınıf sınıf. Kişinin mertebesine, ameline göre kabirde okuduğumuz eserlerde geçen Mevzuata göre şöyle bir sınıflandırma çıkıyor. Bir, kabir alemine geçen kişi eğer ki azapa düçar olacak insanlardan ise yani bir günahkarsa kabir aleminde ona azap başlar. Aynı zamanda bu kişi iman sahibi bir Müslüman mümin olabilir ama çok büyük günahkardır. Kabir aleminde bu kula azap başlar. Allahu Teala kabir aleminde yaptığı azap ile dilerse bu kulunu o günahları nispetinde yaptığı azap ile kabirde temizleyebilir. Ki Allah'ın muradı işte o kabirden kalkışta, o mahşer alanında dirilişte bu kul temiz olarak kalkmasını murad etmiş olabilir. Ve kabirde bu kul öyle bir azap görür ki yapmış olduğu hata ve günahlarından gördüğü azapla birlikte mahşer alanında tertemiz olarak kalkabilir. Bazen kabir aleminde görmüş olduğu bu azap kulun temizlenmesine kafi gelmeyebilir. Günahı çok yüksektir. Allahu Teala o kabir aleminde ona öyle bir azap gösterir. Bir miktar günahı temizlenmiş olur ama henüz o temizlik istenilen düzeye gelmemiştir. Yine günahkardır bu kul ve mahşer alanında kalktığında bunu Hütahat-ı Mekki'ye derslerimizin birinci, ikinci ciltlerinde cennet, cehennem mevzularında işlemiştik. 55 tane durak var. İşte o duraklarda temizlenme başlar. Çünkü her şeyden soru sorulacak tekrar. Bir de mahşer alanında bakın ta ki cennet üzerine kurulmuş sırata geçinceye kadar 55 durakta Allah-u Teala kuluna sorar. Oradan kısa bir örnek vereyim o duraklar hakkında. Mesela namaz namazını kıldın mı diye sorulur bu, bu soru kabirde de sorulacak bakın kabirde ilk sorulacak soru Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor namazını kıldın mı onun için namaz çok ehemliyet namaz dinimizin direğidir üzerine bastıra bastıra söylüyoruz aman ha beş vakit namaz bu dinin esasıdır bir müminin mutlak surette yapması gereken mevzudur bu yerine getirmesi gereken bir farziyettir beş vakit namaz sakın namazlarımızı ihmal etmeyelim Beş vakit namazımızı Allah'ın emrettiği cihetten kılalım. Çünkü kabirde ilk sorulacak soru namaz. Namazı Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Namazından soru sorulduğunda eğer ki bu kulun namazı tamsa ondan sonraki soruların kolaylaştırılacağını umarım buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bakın eğer namazını kıldıysa kul ondan sonra sorulacak sorularda belki Allahu Teala rahmet eder, kolaylaştırılır. Bir takım kolaylık sağlanabilir. Ama namaz, namaz, namaz. İşin emniyeti namazda işte bu ahirette de mahşer alanında da yine namaz durağı var kulağın kula namazdan soruluyor namazını kıldı mı? Kıl, namazını kılmadıysa namazından e, kusuru varsa o zaman bin yıl diyor ahiret senesiyle bin yıl aç susuz ve çıplak o durakta bekletilir kul ondan sonra ikinci durağa geçer ikinci durakta haram yedin mi? aynı şekilde yediyse bin yıl aç susuz çıplak orada bekletilir. Ondan sonra üçüncü durağa geçer. İşte akrabaya yardım ettin mi? Emri bil maruf, anil münker yaptın mı? Bütün bu 55 tane soru var. Bunlar sorulur. Faiz yedin mi? Gibi. Zina ettin mi? Gibi. Bütün bu, eğer bu duraklarda sorulan sorularda mesela işte kişi faiz yedi. Orada bin yıl açık susuz, sus, çıplak bekletilir. Ha ölmeden önce bu günahları işlemiş olduğu halde pişman olup Allahu Teala'ya niyaz edip Ya Rabbi beni affet ben şu günahları işledim hata ettim kusur ettim sen beni affet Ya Rabbi deyip de tövbe istiğfar edip de Rabbine yöneldiyse Allah tövbeleri kabul edendir. O ayrı. Ondan Allah hesaba çekmez eğer o tövbesini kabul ettiyse kulunu. İşte mezarda da kabirde de böyle kişiye soru sorulması neticesi azap görecek kul var. Bir, kabirde bazı salih kullar Müslüman kullardan derecesi düşük olanlar vardır ki Allahu Teala bu dünya hayatında işlemiş olduğu onun güzel salih amelini bir surete büründür. Bu dünya hayatında en çok sevdiğin bir insanın arkadaşı olabilir kardeşi olabilir hanımı olabilir, eşi olabilir babası olur, kardeşi olur neyse en çok sevdiği bir insanın suretine bürünerek bu amel kabirde o kişinin yanına gelip arkadaşlık eder. Ta ki kıyamet kopuncaya kadar o güzel surete bürünmüş, dünya hayatında en çok sevdiği insan kimse, onun suretine bürünmüş olarak, arkadaş olarak bu ameli kişinin kendi ameli gelir ve kıyamet kopuncaya kadar onunla hasbihal eder. Muhabbet eder. Biz burada nasıl bir muhabbet ediyoruz? Böyle Allah'ın Müslüman kullarından böyle olan zümre de vardır. Kabir aleminde böyle ameli yanına gelip amelinle birlikte hasbihal edecek, bekleyecek. Başka Hiçbir şeyden haberdar değil. Kimseden haberdar değil. Alemden haberdar değil. Bazı Allah'ın kulları vardır ki salih kulları derecesi biraz daha yüksektir. Allahu Teala onlara kabir aleminde burada nasıl kalktınız evlerinizden geldiniz oturduk burada bu mekanda sohbet ediyoruz. İşte kabir aleminde birbirlerine misafirliğe gitmeye müsaade ettiği kulları var. Onlar da birbirleri arasında gidip ruhları itibariyle gidip hasbihal ederler. Aynı mertebede makamda olanlar. Yani ruhlarının kabir aleminde serbest bırakıldığı kullar vardır. Berzah aleminde. Bunlar berzah aleminde o ruhlar birbirleriyle görüşür. İşte bu meyanda birbirleriyle görüşebilen ruhlardansa ölen kişi kendisinden sonra çok sonra ölen kişiye der ki o da aynı mertebede makamdaysa aa işte Ali Efendi Veli Efendi hoş geldin ölümü sen de tatmışsın bizim alemimize gelmişsin berzah alemine benim çoluk çocuk ne yapıyor sen aynı mahallede oturuyorduk benim çoluğu çocuğu tanıyorsun ne haldeler çoluğum çocuğumdan vaziyet nedir nasıllar durumları ahvalleri nedir gibi haber alabilir bu berzah aleminde ruhları serbest olan salih kullar kastettiğimiz bir de Allahu Teala'nın bazı veli kulları vardır ki mertebesi çok daha yukarıda olanlar Bunlar ruhları itibariyle şehadet aleminden de haberdardırlar. Şehit olan kulları vardır, şehitler. Yine şehitler hususunda ne diyor? Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. İşte bu şehitler, şehit dediğimiz hakiki manada şehitler, bu şehadet aleminden de haberdardırlar. Aramızdadırlar yani, görürler vakıf olurlar. Ama kendilerini duyuramazlar. Bizimle direkt irtibata geçemezler. Uyanıkken. Ama bazen uyku halindeyken uyku halindeyken bizim ruhlarımızla irtibata geçebilirler. İşte Allah'ın o şehit kulları. Ruhaniyetleri itibariyle bizle temasa geçebilirler, görüşebilirler. Allah'ın veli kulları, mertebesi çok yüksek kulları vardır ki işte onlar berze alemine geçmiş olmalarına rağmen Yine şehadet aleminde, şu an bildiğimiz alemde de bulunabilirler ve tasarrufta bulunabilirler. Bu alemde cereyan eden olayları, hadiseleri görürler ve bu alemde yetiştirmek istedikleri bir istidadı uygun, ayağını sabidesi uygun yetiştirmek istedikleri insan ile irtibata geçebilirler. Ruhaniyet itibariyle ve onlar üzerinde tasarrufta bulunup yetiştirebilirler. Ki Somuncu Baba bildiğimiz, Bursa'mızın Meşhur Ulu Camimizin açılışında e, vaaz vaz eden, hutbe veren Somuncu Baba'nın mürşidi Beyazıtı Bestami Hazretleridir. Ruhaniyeti itibarıyla yetiştirmiştir onu. Aralarında yüzlerce yıl var mesela yaşadıkları devirlere bakacak olursak. Beyazıtı Bestami Hazretleri ruhaniyeti itibarıyla Somuncu Baba'ya gelip irşat etmiştir, yetiştirmiştir. Böyle hadiselerde olur. Bu nevi <gülüyor> ehrulh Tabi sayısı çok azdır bunların yani bu alemde ruhaniyeti itibariyle de tasarruf edebilip gelip irtibata geçip maneviyatıyla yetiştirebileceği bu, bu özelliğe sahip olan Ehlullah da azdır. Mertebe olarak çok yüksek olan Ehlullah'tır. Berzah alemi dediğimiz kabirdeki yaşantı da böyledir işte sınıf sınıftır yani anlattığımız şekildedir. Evet. Ruhun kabz edilmesi anında dediğimiz gibi Azrail Aleyhisselam farklı suretlere bürünebilir. Farklı suretlerde gelebilir dedik. Kişinin ameline göre. Dünya hayatında yaşarkenki ameline, itikadına, iman derecesine göre azapla alacaksa kişinin ruhunu işte korkunç suretlerde gelebilir. Güzel suretlerde gelebilir. Ve bir tek Azrail Aleyhisselam'ın da Resulullah Efendimiz'in suretine bürünme selahiyeti vardır. Resulullah Efendimiz'in suretinde gelip de kişinin ruhunu da kabzedebilir. Bazen belki etrafınızdaki insanlardan şahit olmuş olabilirsiniz. Ölümü tadanlardan. Ölüm anında mesela bazen insan diyebilir. Ki bu takım hadiseler ben çok duydum. Kişi işte hasta, bir takım meşakkatler çekiyor, sıkıntılar çekiyor ve ölüm anı yaşarken artık ee, oturmuş, yatağın üzerinde dikilmiş buyur ya Resulullah diye hitapta bulunmuş ve ondan sonra ruhunu teslim etmiş böyle hadiseler, duyduğum hadiseler var mesela burada e, Resulullah Efendimiz'in suretine bürünme hakkı, selahiyeti Azrail Aleyhisselam'a verilmiştir işte Allah'ın e, sevdiği kulları, salih kullarından bazılarına Allah-u Teala böyle Resulullah Efendimiz'in suretiyle gidip de kabz etme emrini de verir. Azrara aleyhisselamı. Dolayısıyla bu şekilde de kişi görebilir. Resulullah Efendimiz'i gördüğünü zanneder. O geldi zanneder. içeriye odaya. Böyle bir hadiselerde vuku bulabilir. Şimdi e, bu mevzularla alakalı yakın zamanda babamı kaybettim ben 7 ay öncesi. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin inşallah. Bu babamın vefatında şahit olduğum, müşahede ettiğim bir takım hadiseleri de burada e, paylaşmak isterim sizinle. Babam yaklaşık 5-6 ay kadar vefatından öncesi kanser olduğunu öğrendik. Ondan öncesinden kadar sağlığı, sıhhati yerinde, sağlıklı bir şekilde yaşayan bir insandı. Pek öyle doktorla aşırı neşir olmayan, ihtiyaç duymayan bir insandı. 76 yaşında kaybettik babamı. Ee, bir vesileyle işte bu hastalığını öğrendik. Ve hastalığın en son safhasında olduğunu öğrendik artık kanserin. Bağırsakları sarmış, oradan karaciğeri sarmış olduğunu doktor bize beyan etti. Artık bunda yapılabilecek hiçbir şey yok bekleyeceksiniz dedi. Hatta ömrü olarak da işte biz tıp ben dedi iki ay gibi üç ay gibi bir doktor öyle dedi iki ay üç ay gibi bir zaman biçiyorum dedi şeyime göre Allah bilir tabii dedi ama dedi bizim bulgulara göre böyle bir zaman bitiyoruz dedi. Birisi beş ay kadar olabilir dedi bu hadise Neyse biz bunu kendisine bildirmedik tabii. Hani etkilenmesin hastalık daha hızlı ilerleme safhasına geçmesin. Moral çok önemli diye. Kendisine bunu bildirmedik. Kendisine ameliyat, iki ağır ameliyat geçirdi. Bağırsakların e, bir kısmı alındı. Çünkü bağırsaklarda belli bir bölgeyi sarmış kanser. Bağırsaklar alındı fakat e, karaciğerde yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi doktor. Her tarafı sarmış dedi. Artık yapılacak bir şey yok. Sadece bekleyeceğiz dedi. Allah ne kadar ömür verdiyse bekleyeceksiniz dedi. Bu süreç içerisinde e, ameliyattan sonra 5 ay kadar ömrü oldu, yaşadı. Bu zaman zarfı içerisinde tabii ki e, ameliyatın yoğunluğunu, ağırlığını attıktan sonra hafif vücut kendini bir toparlar gibi olmasına rağmen hızlı bir kilo kaybına girdi. Kanser hastalarının hepsinde oluyor bu. Çok yoğun bir şekilde kilo kaybına girdi, eridi. İri yarı bir insandı, bayağı bir kilo kaybetti, eridi. Tabi bu erime ile kilo ile birlikte bir güçsüzlük hali dermansızlık hali hasıl oluyor biz işte anlatıyoruz inşallah iyi olacağım baba şunları ye bunları ye şu gıdayı vermeye çalışıyoruz yani bizdeki amaç sadece doktordan öğrendiğimiz kadarıyla ancak acılarını hafifletici nitelikte bir tedavi yapabiliriz hastalığın ilerlemesini durduracak bir safhada değil bu hastalık artık bu şekilde devam edecek dedi doktor şimdi ilk önce biz paylaşmadık Tabii inşallah iyileşeceksin baba şöyle olacak böyle olacak bu şekilde moral vermeye çalışıyoruz vefatından bir ay öncesiydi ben kendi kendime düşündüm bir karar aldım dedim ki bunun iyileşme ihtimali yok bu hastalık gittikçe de sarıyor halinden de ortada gittikçe dermanı kayboluyor kilo kaybı devam ediyor bir gün kendi kendime karar aldım sonra kararımı kardeşlerimle de paylaştım Annemle de paylaştık. Bu hakikati anneme de anlattık. Dedim ki ben babama hakikati anlatacağım. Bilsin. Yani başına gelecekleri bilsin ki ona göre hazırlığını yapsın. Babam inancı itikadı yerinde bir insandı. Allah rahmet eylesin. Benim itikadi temellerimi atan küçük yaşlarımda babamdır. Ve nihayetinde aile, efradıma kardeşlerime, anneme dedim ki bir akşam siz bir şeyleri bahane edin odayı terk edin, çıkın beni babamla baş başa bırakın ben babamla özel olarak bir konuşayım artık bu mevzuları anlatayım ve dediğimiz senaryoyu uyguladık her, bir, her biri bir şeyi bahane etti herkes çıktı evden babamla ben baş başa kaldık ve babama dedim ki baba dedim benim şu anki bilgiye ilme ulaşmama bu hakikatleri bilmeme, yaşamama, bu idrake ulaşmama vesile olacak temeli sen attın. Benim çünkü 8-10 yaşlarındayken beni alırdı karşısına ufak olmama rağmen. Büyük bir adam gibi bana Allah'ı, melekleri, iman esaslarını anlatırdı. Bana bir temel oluştururdu yani. Anlatırdı. Ben de zevkle dinlerdim. Bazı şeyleri anlardım, bazı şeyleri anlamazdım tabii anlattıklarından. İdrak edemediğim noktalar vardı. Bunları dedim bana sen verdin. Senden Allah razı olsun. İtikadın sağlam bir insansın. İtikadın sağlam olduğunu bildiğim için de sana bazı hakikatleri açmak istiyorum dedim. Sana dedim şimdiye kadar bu hastalığınla alakalı bir takım hakikati gizledik. Bir nevi yalan söyledik. Yani bu kansere yakalandığını söyledik. Evet, kanserli bölge alındı, temizlendi. Kanserle alakan kalmadı. İnşallah iyileşeceksin, kendine geleceksin gibi moral vermek için, motivasyon yapmak için böyle bir takım söylemlerde bulunduk. Ama işin hakikati böyle değil dedim. İşin hakikati kanser senin tüm vücudunu sarmış durumda. Bağırsaklarında evet kanserli bölge alındı ama kalan kısımlarda var ve hızla ilerlemekte. Biz doktorla konuştuk, doktora da rica ettik. Senden bu hakikati gizledik. Doktor da sana iyileşeceğin yönde telkinler verdi. Bizim bizde bir işbirliği yaptı. Ama dedim karaciğerini komple sarmış vaziyette. Diğer organlara da hızla yayılıyor ömrün ne kadardır bilmem Allah bilir ama çok az bir zamanın kaldı doktorların bize söylediği de çok az bir zamanın olduğunu söylediler Allah-u Alem vaktin çok az kaldı baba dedim bunu bilmeni istedim zaten bu bilinç ve idrak içerisinde iman içerisindesin itikadın sağlam bundan sonra kalan zamanında kendini oraya hazırlamanı istiyorum dedim bu geçişe bu ruhunu teslim ettikten sonra, bu ölümü tadıştan sonra o aleme hazırlanmanı istiyorum. Onun için bunu sana açtım dedim. Şöyle bir dinledi. Doğru dedi evladım dedi. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bizi imanlı kılmış dedi. Buna inancımız, imanımız var. Ölümü de tadacağız. Hepimizin başına gelecek dedi. Ben de dedi zaten bu hastalıktan sonra, bu ameliyattan sonra halimin iyiye gitmediğini... Günden güne daha da kötüye gittiğimi görünce halimden şüpheye düşüyordum dedi. Siz iyileşeceksin, şu olacak bu olacak söylüyorsunuz ama ben kendimde zayıflık artışı gördükçe ben herhalde artık bundan vefat edeceğiz düşüncesine gelmeye başlamıştım dedi. Baba dedim hepimiz ölümü tadacağız. Sen de allah Teala sana belki de bundan yani bu hastalık vesilesiyle bu ölümü tattıracak Şimdi dedim olaya bir de şöyle bak. Ne mutlu ki sana Cenab-ı Allah'ın belki de sevdiği kullarındansın. İnşallah öylesindir. Hepimiz insanız. Hepimizin hatası var, kusuru var, birçok günahı var. Allahu Teala sana bu hastalığı vermesi hasebiyle dedim, seni bu dünya hayatındayken bir nevi temizliyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in bu hususta bir hadis-i şerifi vardır. Hani amansız hastalığa yakalanan, çaresiz hastalığa yakalanan, Allah'a isyan etmeden, isyan etmeden Vefat ederse, bu imanını muhafaza ederek vefat ederse şehit hükmündedir diye bir hadis-i şerifi var. Yani şehitliğin de derecesi var. Böyle işte doğum anında ölen şehittir mesela kadın. lohusalık döneminde ölen kadın şehittir. Toprak altında kalıp ölen şehittir. Su altında kalıp boğulup ölen şehittir. İmanlıysa insan. Bu da şehitliğin dereceleri vardır. Senin dediğin bu hastalığın alansız, şaresiz bir hastalık. Cenab-ı Allah seni belki de bu dünya hayatında yaptığın hatalar, kusurlar, günahlardan dolayı bir nevi temizliyor. Ve temizleyip de inşallah alacak. Öyle umut edelim, öyle umalım. Temizleyip de alsın, berzah aleminde de bir takım sıkıntılara düçar olma, ahiret hayatında da sıkıntılara düçar olma. O zaman dedim, bu senin için bir müjde. Sana düşen buna sabretmek, sana düşen buna sabretmek, Allah'a asi gelmemek, isyan etmemek bu acılarından dolayı, bu hastalığın verdiği acılardan dolayı ve haline şükretmek, hamd etmek. İnşallah şükredenlerden, hamd edenlerden ol ki mükafatını al." diye bunu o telkini yaptım. Nihayetinde bu tabii ki bunun bilincinde olan bir insandı. Elhamdülillah yani o kadar ağrıları, acıları, kanser hastaları bilmiyorum belki yakınlarınızda bu Hastalığa şahit olduğunuz insanlar olabilir. Kanser hastalığı hakikaten çok ağır bir hastalık. Yani o son dönemlerdeki o ağrılar, acılar, katlanılmaz ağrılar, acılar çok e, acayip bir ağrı, acı sarıyor insanı. O dönemde hiç e, vah of puf dediğini görmedim elhamdülillah hep haline hamd eder haldeydi yarabbi halime şükür yarabbi halime şükür yani hissediyoruz görüyoruz kıvranıyor acıdan ama hep şükür halinde zikir halinde aman dedim baba sakın ha o acılara dayanamayıp da böyle bir şey hali çıkmasın dilinden vahtü hali isyan hali çıkmasın ha, şükret sabretmeye gayret et Nihayetinde artık e, vefatından bir hafta öncesiydi. Durumun gittikçe ağırlaştığını gördük. Bu arada tabii doktorumuzla da irtibata geçiyoruz. Allah razı olsun doktorlarımızdan, doktor kardeşlerimizden onlarla irtibatlı olduğumuz. Bize bu hususta da yardımcı oldular. İnançlı, imanlı doktorlardı. Ahbabımızdı. Babam dedi ki artık e, çok dayanılmaz bir haldeyim. Beni de hastaneye götürseniz dedi. Bir i̇ğne, ilaç bir şeyler yapsalar. Ben de dedim ki baba seni hastaneye götürelim. İğne ilaç yapsınlar ağrılarını, sızılarını hafifletmek için. Ama bu ağrıların acıların çok arttığı dönemde çok daha dozajı ağır ilaç yapmak zorunda kalabilirler. Eğer öyle ilaç verirlerse şuurunu kaybedersin. Kendinden geçersin dolayısıyla o hal üzerinde de artık ölüm sana gelmiş olabilir ruhun o hal üzerinde de kabzedilebilir ne dersin bunu ister misin dedim yani bilincin şuurun açık haldeyken o ölümü yaşamak tatmak mı istersin yoksa dedim o acılara dayanamadığın zaman o aa, çok kuvvetli iğneler vurulduğu zaman seni bir baygın hale getirecekler tabi kendinden habersiz bir halde olacaksın o hal üzere mi o ölümü karşılamak istersin Durdu, düşündü, nasıl yapmak lazım dedi şimdi kendi kendine. Fakat ağrılar, acılar çok şiddetli ki belli. Siz dedi beni bir hastaneye götürün. Bir iki bir hafifletici iğne yapsınlar. Belki dedi biraz daha kendime bir gelirim, rahatlarım dedi. Nihayetinde kaldırdık hastaneye yatırdık. Tabi hastanede her saat durumu gittikçe ağırlaştı. Her saat durumu gittikçe ağırlaştı. Dört ee, gün mü? Dört gün gün gibi 4-5 gün gibi bir hastanede bir yatırdığımız zaman dilimi oldu. Hastanede yine artık bu şekilde telkin ediyorum kendisini. Anlatıyorum. Artık çünkü belli. Son vefatından 24 saat öncesi Berzah perdeleri açıldı. Babamda da. Onu müşahede ettim. Vefatından 24 saat hemen hemen 24 saat öncesi kadar odada bir şeyler gördü. İşte şurada çocuk var dedi orada dedi oğlum dedi o çocuk kim dedi çocuk duruyor orada dedi tabi odada çocuk falan yok nerede çocuk baba dedim orada duruyor bak dedi ben anladım ki artık şey açıldı berzah kapıları açıldı gidiş vakti yaklaştı ondan sonra baktı tekrar ha ben çocuk gördüm zannettim dedi çocuk yok orada dedi sonra bir takım işte kıvranıyor acıdan ağrıdan e, ağrı kesiciler iki saatte bir ağrı kesici yapılmaya başladı. Serumuna katılmaya başladı. Onlar da artık fayda etmiyor. Zikir halinde, tesbih halinde artık neyi müşahede ediyorsa Allahu Ekber dedi bir namaza durdu kendi kendine. Tekbir getirdi. Hayyâle selah dedi. Ondan sonra Allahu Ekber dedi bir namaza durma hali oldu. Ellerini bağladı. Tekrar ellerini saldı. Tekrar bir kıvranmaya başladı. Sonrasında bir ara bir gözlerini açtı. Ben öldüm mü dedi. Artık müşahede ettiği bir şeyler var demek ki. Bir şeyler görüyor. Baba dedim yok ölmedin henüz. Sabret dedim az kaldı. Az kaldı çok az kaldı sabret dedim. Sen zikri bırakma. Sabırlı ol. Tekrar kıvranmaya başladı. İşte bu hadise böyle bir 24 saat gibi bir çok acılı bir halimiz geçti. Böyle bir hali yaşadık. En sonunda vefat edeceği, Zaman iyice yaklaştığında bakın şimdi biz ilmen öğrendiğimiz bir hakikate göre gayb, gayplikten çıktı. Yani berzah perdelerinin açılmış olmasını görmemiz hasebiyle artık babamın vefatının çok az bir zaman kaldığını biz gördük. Bu bizim neyle? İlmen. Yani bu artık gayplıktan çıktı. Yani birkaç saate kadar vefat edecek. Bunu biz ilmen idrak ettik. Doktor ise tıbbi verilere göre idrak etti. Vefatından bir saat öncesi doktor benimle görüştü dedi ki ben tıbbi müdahaleyi artık durduruyorum serum takılıydı serumu falan çektireceğim dedi çünkü artık dedi şeye girdi dedi o döneme girdi dedi o da artık kan tahlillerinden ve nabızdan tansiyondan aldığı verilere göre hastanın durumuna göre o da gaybı ona gayb bu şekilde gaybılıktan çıkmış oluyor doktorun ilmine göre. Bizim de bu manadaki ilmimize göre kalplikten çıkmış oldu. Nihayetinde bu durdurdu. Şeyler çekildi. Serumlar çekildi. Biz başında artık okumaya başladık. Yasin okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kardeşlerin başında, annem başında, dostlarımız başında, sevdiklerimiz başında. O artık kendi halinde, ruhunun çıkışıyla alakalı mücadeleye girdi yani. O dönemde bizden irti, bizle irtibata kesildi. Ondan öncesinde bizle hepimizle bir helalleşti, bir dua etti, oturdu bir dua etti, hepimiz adına dua etti, kendisi adına dua etti. Biz de amin dedik, hepimizle helalleşti. Ondan sonra artık o döneme girdiğinde bir, bizde bir irtibatı yok. Gözlerini şöyle sağa doğru çevirdi, gözlerini dikti, gözleri açık vaziyette, derin nefes alır vaziyette, bizim bir bize bir tepki vermiyor yani o anda. Başında okumaya başladık sonra kardeşlerime yanımızdakilere dedim ki bu hak olacak vakib olacak aman ha sakın öldükten sonra ruhunu teslim ettikten sonra feryat figan etmeyin sakın ağlaşmayın ve cenaze zamanında da feryat figan etmeyin tabutu taşınırken cenazesi defnederken çünkü Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifi var ölünün başında kişi öldüğü zaman rahmet melekleri gelir kişi tabutu taşınırken mezarına kadar rahmet melekleri eşlik eder. Eğer kim ki o meclisin içerisinde feryat figan ile yüksek sesle ağlaşırsa rahmet melekleri orayı terk eder buyuruyor. Onun için dedim sakın ağlaşmayın. İçinizden ağlayın. Yüksek sesle sakın ağlama olmasın ki gel gelirse rahmet melekleri onların tekrar burayı terk etmesine sebep olmayalım. Bu şekilde telkinde bulundum. Nihayetinde okumaya başladık. Hatta bir ara kardeşlerime herkese odayı çık çıkın terk edin. Ee, baş başa kalalım dedim. Çünkü Resulullah Efendimizin e, vefatı hadisesi geldi aklıma. O da odayı boşalttırmış. Vefatı anında, son anında ruhunu teslim edileceği anında odada fazla kişi şey kalmasın diye. Ve orada okur, okuyarak işte bir takım bir özel zikrimiz vardı. Yolumuzdan öğrendiğimiz Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerinden çok müşkül bir durumda kaldığınızda şu zikri, şu salavatı okumanızı tavsiye ederim dediği bir zikrimiz vardı. Ben onu orada e, tatbik ettim, müşahede ettim. Babamın başında o sayıda belirttiği sayıda okudum. Yani o okunan zikir, o salavatla Resulullah Efendimizin ruhaniyeti davet edilen bir salavattı. Çok kıymetli bir salavat. Onu okuyarak umdum, umut ettim. İnşallah Resulullah Efendimizin ruhaniyeti de orada bulunur Azra Aleyhisselam öyle ruhunu kabzeder Bir rahmet olur umuduyla onu okudum Ve babama Bu sarabatı okuduktan sonra Okudup okurken Belli sayıda okunuyor Babamın kulağına eğilip seslendim Baba dedim Resulullah Efendimiz'i görüyor musun Geldi mi Geldiyse bana bir işaret ver Hiçbir tepki yok Elini avucuma aldım babamın O şekilde okuyorum başucunda Yine okumaya devam ettim okudum okudum o sayıya ulaştıktan sonra tekrar aynı soruyu babama sordum baba Resulullah Efendimiz'i gördün mü? geldi mi? bana bir işaret ver dedim parmağıyla ancak bu şekilde oynatabildi parmağını elim avucunun içindeydi benim için bu bir delil oldu kabul ettim inşallah İnşallah Resulullah Efendimiz'in şefaatine de mazhar olur tüm ölmüşlerimize böylelikle de tekrar yad edelim geçmişlerimize rahmet dileyelim inşallah böyle bir hadisede yaşadım bunu sizinle paylaştım ki Ölüm anındaki insanlara nasıl davranmamız gerektiği hususunda, ona telkin etmek, kelime-i tevhidi telkin etmek hususunda böyle bir davranışta bulunalım ki onların geçişini de kolaylaştıralım. İnşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. Allahum mağfir le veli valideyye velil mukmineene vel mukminnati el ahya'i minkum el al ammat. Allahum salli ala sayyidina Muhammedin el fatihi lima uleqa vel hatimi lima sabaqa nasir el hak bil hak vel hadi ila sirati el mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yaran subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yaran es salatu ves salamun aleyke Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. ve vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evverin vel-Ahirin. Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdulillahi rabbil alemin. El-Fatiha.